1044, numaralı konu, temimi Dari'nin Harre'de çıkan yangını eliyle söndürmesi, evet, Harre denilen yerde yangın çıktı, Hazreti Ömer temimi i Dari'ye gelerek, şu yangına bir çare bul, dedi, o da, ey müminlerin emiri, ben kimim, deyince Hazreti Ömer ısrar etti, o da Hazreti Ömer'le beraber kalkıp gitti, ben de onların peşinden gittim, onlar ateşe vardılar, Temim eliyle ateşi adeta çemberliyordu, böylece ateş dereye gidinceye kadar takip edildi, Temim de onun arkasından devreye girdi, Hazreti Ömer bu olaydan sonra her fırsatta, gören görmeyen gibi değildir, demeye başladı.